Economie, ecologie. <gülüyor> Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo dinleyicilerine herkese günaydın diyorum. Ee, bu hafta bir değişiklik oldu. Her hafta Pelin açardı e, programı, ekonomi ve ekoloji programını. Amca bu hafta e, ben açılışını yaptım. Normalde ekonomi ve ekoloji programı Pelin Cengiz, Mahir İlgaz, Barış Baykan'la birlikte hazırlıyorduk. Bu hafta maalesef kaderimle baş başa bıraktılar beni. Ee, ben de hazır pelin yokken meselenin ekonomi boyutundan daha ziyade e, ekoloji boyutunu konuşmak istiyorum. Ee, yıllardır çevre haberleriyle bildiğiniz gibi radikalde hep yazıp çiziyorum. Ee, bence son yıllarda Türkiye'de iki önemli mesele var. Bunlardan biri özellikle son dönemde çok daha ön plana Mersin Akku ile birlikte çok daha ön plana çıkan e, nükleer... Enerji santralleri meselesi var ee, burada da geçmişte benim radikalde yaptığım bir takım haberler vardı Gazi Emir'deki nükleer atıklarla ilgili buradan da e, açık radyo dinleyicileri bu programı takip edenler hatırlayacaktır orada meselenin e, çok kısaca anlatayım bir eski kurşun atık fabrikası vardı At bundan 60-70 yıl önce işletmesi döneminde sürekli atıklarını kendi arazisine gömmüş. 2007'de ilk kez ortaya çıkıyor ki bu atık arazide bir e, radyoaktiviteye rastlandı. Yani Türkiye'de olmaması gereken nükleer santrallerde bulunan, bulunan normalde Türkiye'nin nükleer santrili yok. Bir atığa rastlandı Gazi Emre'deki o kurşun fabrikasının e, bahçesinde. Şimdi orayla ilgili yeni gelişmeler var. Ben uzun dönem e, buradaki haberleri takip ettim ama bu... İşin bir de hukuki boyutu vardı. Hukuki anlamda da e, çok ciddi takiplerde bulunan e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin eski sözcüsü... ...aynı zamanda avukat Arif Ali Cangı e, ciddi bir hukuki mücadele başlattı. Dava açtı, bütün belgeleri toplayıp e, savcılara ve mahkemeye ulaştırdı. E, Dava da bir yandan devam ediyor ancak... Ee, şu noktada dikkat çekmek istediğim başka bir boyut var. Ee, dün bir, yeni bir gelişme oldu. Bunu isterseniz şu anda Arif Ali Cang'ı hattımızda. Ee, hukuki süreci o takip ediyor. Ee, ne yönde yeni gelişmeler oldu dilerseniz ondan dinleyelim. Sayın Cang'ı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İzmir'de havalar nasıl? Teşekkür ederim. Sıcak. <gülüyor> burada da burada da son günlerde bir hayli öyle ee, gündem de maalesef sıcak hiç e, gündem sıcaklığını kaybetmiyor bir yandan e, biz haberciler e, haber boyutunu fikri takiplerini yapıyoruz e, siz de hukuki boyutunu takip ediyorsunuz gazi emirde bildiğim kadarıyla yeni gelişmeler var buyurun bunları sizden dinleyelim ne oluyor gazi emirdeki bu atıklar meselesiyle ilgili Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, sizin haber boyutuyla takip etmeniz çok değerli, çok önemli. Çünkü e, Gazemir örneğinde gördük ki 2007 yılında burada radyoaktif kirlilik test edildiği halde e, devletin tüm kurumları bildiği halde bu kamuoyundan gizlenmiş. Çokça da bir şey yapılmamış. Hı -hı. E, sizin e, 2012 yılında e, yapmış olduğunuz, 5 yıl sonra yapmış olduğunuz haber üzerine Kamuoyunun gündemine geldi. O noktadan sonra biz davanın, müdahale, davaya müdahale ettik. Savcılığa suçluğusunda bulunduk. Ki iyi ki haber yaptınız. Yoksa biz yine orada atıklarla baş başa yaşamaya devam edecektik. Hı hı. Ee, evet, e, sizin de söylediğiniz gibi e, bir yürüyen bir dava var. Hı hı. Çabalaya çabalaya bir dava açtırdık. E, e, yöneticiler hakkında, şirket yöneticiler hakkında. E, kamu yöneticileri hakkında daha henüz dava açtıramadık. Hı hı. E, bu dava e, çevreyi kasten kirletme e, davası ağır ceza mahkemesinde bir yönüyle e, iyi gidiyor. E, çünkü e, yurttaş olarak e, benim ve iki tane avukat arkadaşımın davaya müdahilliği kabul edildi. Egeçep e, derneğinin e, davaya müdahilliği kabul edildi. Ceza davalarında çokça rastlaş, rastlamadığımız bir durum e, ki çevreyi koruma hukukunda aslında ceza hukuku açısından da mutlaka yurttaşın e, ve ilgili kurumların davaya müdahil olması bir, bir anlamda silil denetçilik görevini yargılamada sürdürmek önemli bir gereklidir. Bu kadar pek e, bu başvurular reddediliyordu, kabul edilmiyordu. Yanlış anlamazsınız. Evet, e, çünkü ceza yargılamasında e, ceza mahkemelerimiz ne yazık ki müdahalelik konusunu doğrudan zarar e, olarak değerlendiriyor. Tamam. Örneğin orada e, yaşayan bir yurttaş e, bu atıklar yüzünden E, maddi anlamda kayba uğradığını işte e, evinin değerinin düştüğünü kanıtlayabilirse ya da e, sağl sağlığının o yüzden bozulduğunu kanıtlayabilirse ancak müdahil olabiliyorlardı. Biz burada yurttaş sıfatıyla İzmir'de yaşayan yurttaşlar olmamız itibariyle müdahil olduk. Diğer Hı -hı. taraftan Egeçep, Egeçep'te bu işte ilgili kurulmuş bir dernek olması, bir platform olması nedeniyle müdahil olduk ki önemli bir gelişme. Çünkü çevreyi kirletme suçunun E, ceza kanununa e, girdiğinden bu yana ne yazık ki çok e, güzel örneğini yaşayamadık yargılama açısından. E, bu e, önümüzdeki süreç içinde hem bizlere, yurttaşlara ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Hem de e, çevrenin ceza hukuku açısından da korunması için kapı aralanmış oluyor bu anlamda. E, öncelikle ben e, senin e, çabalarına için teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir gazetecilikti, iyi bir... Çevre aktivistliğiydi e, ve bizim önümüzde açtı. E, geldiğimiz aşamaya gelecek olursek, e, geldiğimiz aşama bir anlamıyla olumlu bir aşama, bir anlamıyla e, o sivil denetimin e, sürdürülmesi gereken e, ilgisiz kalınmayacak bir aşama. Çünkü e, Galdemir örneği, e, başta söylediğin gibi e, Akkuyu, ardından Sinop gibi Türkiye'nin nükleer e, maceraya sürüklendiği dönemde dikkat alınması gereken bir örnek. Nükleer santralımız olmadığı halde atıkımız var ve çok kötü bir atık yönetimiyle karşı karşıyayız. Zaten bu yıllardır yaşadığımız bir sorun. Ya yani yönetimin bu konuda ciddi basiretsizliği var, ciddi özensizliği var, vurdumduymazlığı var. Kazenör örneğine bu çok ortaya çıktı. Böyle kötü bir atık yönetimi olan bir yönetimi olan bir ülkede Nükleer atıklar nasıl yönetilir? Ee, ciddi bir kaygı yaratması lazım. Herkes için kaygı yaratması gerekiyor. yani Nükleer santrallara karşı olmak başka bir şey. yani Karşı olmayanların da aslında nükleer santral olabilir diyenlerin de bu yönü kesinlikle bir göz ardı etmemesi gerekiyor. E, Galiba bu anlamda bir laboratuvar niteliğinde. Hı hı. Geldiğimiz aşamada e, bu haberler çıkmasından sonra Ee, biliyorsunuz orada bir ciddi bir araştırma da yapıldı Profesör Alper Baba'nın e, danışmanlığında Üniversiteden e, bir e, araştırma yapıldı e, Gerekli tahliller yapıldı Halen orada radyoaktif kirlilik olduğu test edildi Bunun yanı sıra radyoaktif kirliği olduğu için Diğeri gözükmüyor ama ciddi ağır metal kirliği var Yeri altı sularına karışmış e, ciddi analı ağır metal kirliği var Şimdi bu aşamanın e, aşamalar yaşandıktan sonra bir taraftan dava yürüyor, bir taraftan da biz Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu devreye sokmak istedik. Çünkü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bu tür e, atık ticaretinin önlenmesi ve e, sözleşmeye taraf olan ülkelerde atıkların bertaraf edilmesi konusunda e, bir anlamda bir denetim görevi yapan, E, diplomatik yönetim yapa, göre yapan bir kurum. Hı hı. Biz, e, Dilekçe mi yazdınız? E, Nasıl bir başvuruydu? Evet, biz e, direkt başvuru yaptık. Davanın mücahilleri olarak. E, üç tane avukat. E, avukat. Ben, e, Banu Dalgıt Cangı, e, Halil Dönmez, Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi'nin avukatlarıyız biz. Aslında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adına Müdahale sisteminde bulunmuştuk. Partinin müdahaleliğini kabul etmedi mahkeme. O zaman biz yurttaş olarak istiyoruz deyince mahkeme bizim yurttaşlık e, talebimizi kabul etti. Yurttaş olarak müdahalelik talebimizi kabul etti. Dolayısıyla biz davanın tarafıyız. Ege Çep'te davanın tarafı. Ege Çep'te bizler Rusya Satınarası Kurumu'na başvurduk. Hı -hı. Henüz bize oradan bir dönüş olmadı. Ancak anlaşılan e, bir bir takım yazışmalar olmuş olsa gerek ki e, önümüze bir e, atık yönetimine ilişkin bir proje geldi. Şirket, bu burası burası şirket. önemli bir gelişme. Ben burada bir araya gireyim. Eee asıl önemli gelişmelerden bir tanesi bu. Çünkü benim de hatırladığım kadarıyla en son şu yapılmıştı. İdare anlamında yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oraya işte Cumhuriyet tarihinin en büyük cezasını kesmişti. 5.7 milyon lira yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir e, cumhuriyet tarihinde bugüne kadar olmamış bir ceza kesildi. E, ta ki şuna kadar o arazi hala o fabrika sahiplerinin e, mirasçıların elinde. Sahibi öldü bugün e, hayatta değil. Mirasçıların elinde. E, o atıkları temizlemediği takdirde arazisinin de elinden alınması söz konusuydu. Biz bu gelişmeyi bekliyorduk işte. Atıklarını yani nasıl temizleyecek? Çünkü temizleme sorumluluğu onlaydı. E, bu kısa hatırlatmayı da yapayım. Nasıl temizlenecek? Nasıl bir plan yapmışlar? Şimdi e, bir proje hazırlanmış daha henüz proje aşamasında e, projeyi e, konunun uzmanları inceliyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, proje hazırlanmış olması, bu aşamaya gelinmiş olması, e, Uluslararası Maliye Kurumu'nun girişimiyle olsa girişimiyle olsa da e, kamu kamuoyunun duyarlı davaya sahip çıkmasıyla da olsa önemli bir aşamadır. Ya bu bir kazanımdır. Bunu bir, bu anlamda ben e, öncelikle seni kutluyorum ve kendimizi kutlamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de e, sorunlar dile getirilir ama sorunlar çözülmez. Çözünmesi açısından bir e, adımdır. E, bu bu anlamda önemli bir gelişmedir. Ancak iş bitmiyor tabii ki. Çünkü <gülüyor> baktığımız zaman e, buranın durumuna burada radyoaktif e, atıklarla kurşun jürufları yani diğer atıklar, diğer tehlikeli atıklar kontamini olmuş vaziyette yani karışmış vaziyette birbirine ayrılma şansı şansı yok bu durumda e, radyoaktif atıkların bertarafı başka bir usulle yapılacak Diğerlerinin başka bir tür usulle yapılması gerekiyor eğer e, bunun tehlikeli atık e, sıralan bir tehlikeli atık gibi bertarafı yoluna gidilmesi halinde e, ortaya çıkacak toz ve diğer kirlenmeler e, yüzünden Şu anki var olan tehlikeden daha büyük tehlikeler bizi bekliyor demektir. E buna ilişkin e, projede ilk e, gözlemlediğimiz ciddi açık noktalar var. Eğer ayrıştırma orada olacak ise, hı hı. fabrika sahasında olacak, ol, olacaksa orası bir yaşam alanı, çevresinde yaşayan, e, çevresinde yaşayan insanlar var, e, okul var, e, orada ortaya çıkacak toz emisyonu nasıl önlenecek ciddi bir sorun. Ve nasıl e, ayrıştırmanın nasıl yapılacağı da net değil. Hı hı. Burada e, bilim insanları, bu konu uzmanları inceliyorlar. Bizim e, bu aşamada e, yapmaya çalıştığımız, yapmaya çabalayacağımız en önemli e, konu e, bu ayrıştırma bertaraf sürecine gerek proje aşamasında, gerekse uygulama aşamasında müdahil olmak. Hı. Konunun uzmanı meslek odalarından e, üniversiteye kadar. Hatta mahallede yaşayan yurttaşlar davana müdahil olan bizlerin bu sürece dahil olmasını dahil edilmesini sağlamaya çalışacağız. Bu bir anlamda sivil denetim olacak. Çünkü idarenin şu ana kadar gösterdiği performans hiç, hiç de iyi değil. Çünkü gizli kaldı dönemde bir şey yapılmamış. Bu aşamadan sonra da oldu bittiye getirip temizledik deyip nereye gittiği belli olmayan yeni tehlikeler yaratma te riski var. Bunun için Ee, bir ilk önce projeye dahil olmak gerekiyor bu programa dahil olmak gerekiyor konunun uzmanlarıyla denetimin yapılması gerekiyor ee, ilk etapta gördüğümüz Hı -hı. bu ayrışmanın nasıl yapılacağı nerede yapılacağı hangi alanda yapılacağı'nın bir ilişkileri var çünkü e, sadece fabrika sahasında değil kirlenmiş alan Hı -hı. E, yaptığımız ölçümlerde fabrika sahasının dışındaki alanda kirlen, kirlenme tespit ettik yani okulun olduğu yerde o barakaların olduğu yerde, çocukların oyun sahası olarak kullandıkları alanda da kirlenme test edilir. Evet. Ve orası şirketin mülkiyetinde değil, başka başka mülkiyet sorunları da çıkacak. Bunun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu ayrıştırma yapılırken mutlaka ve mutlaka Alper Baba'nın danışmanlığındaki düzenlere raporun dikkat alınması gerekiyor. Çünkü radyoaktif kirliliğin dışında arsenik gibi, kurşun gibi, Ciddi bir tehdit tehdit oluşturan, e, kanser e, tehdit oluşturan ağır metaller söz konusu. Toprakta, suda, e, yeraltı sularında bu e, ağır metal söz konusu. Bunların da ayrıştırılmasının mutlaka birlikte yapılması gerekiyor. Eğer e, atıklar birbirine karıştığı için, ya yani birbirinin içine girdiği için bunun ayrıştırılması biraz daha güç olacak. Çünkü e, radyoaktif atıklar çekmece nükleer araştırmaya gidecek. Ee, tehlike atıklar İzaydaş'a girecek ee, bu ayrıştırmanın yapılması gerekiyor ilk etapta e, gör, görebildiğimiz kareyle orada yapmaya çalışacaklar orada yapılması ciddi bir tehdit oradan e, ko, korumalı bir şekilde Alo. Hı hı. O... dinliyorum buyurun buyurun dinliyorum ee, korumalı bir şekilde bir yerlere e, taşınıp bir, yer, hı hı. E, bir yerde yapılması gerekiyor ki bunun ciddi bir denetimle yapılması hı hı. gerekiyor ee, hasta alınacak bir yanı yok Ee, ...var olan tehlikeyi daha da büyüklüğüne e, riski var. Bir yandan tabii Biz, şunu da sö söylememiz gerekiyor. Yani insanların, şimdi dinleyicilerimizin gözünde de canlandırmak açısından söylüyorum. Ee, bir futbol sahası büyüklüğünde neredeyse e, 90 metre, 90 metre yani daha büyük... ...bir futbol, iki futbol sahasında büyüklüğünde ve aşağı yukarı 12 metre derinliğinde bir alan bu sözüne ettiğimiz arazi... Yani evet. hakikaten yani binler binler tonluk orada bir atıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla hani 3-5 kiloluk bir atık değil. Yani bunu alınması, taşınması ee, çok hakikaten zor. Bir anlamda orada yerinde bertaraf edilmesi gibi ayrıştırılması artık orası bir zamanlar Ee, çok kırsal bir alanda ama şu, şu anda orada Gazi Emir dediğimiz yer İzmir'in neredeyse göbeği çok merkezi bir yer Etraf, saydığınız gibi e, etrafında bir sürü yerleşim yeri okullar var çocuklar o arazinin üzerinde oynuyorlar ben gördüm gittim ee, hakikaten ciddi bir sorun ama şöyle de bir gerçek var orada bir e, yatan bir bomba var resmen e, saati bomba ve onun oradan alınmıp e, götürülmesi uzaklaştırılması oradaki insan sağlığı için çevre ...için orada kesinlikle bir ber tarafı söz konusu yani mutlaka yapılması gerekiyor ama nasıl yapılacak? Dolayısıyla idareciler de bu anlamda ne yapacaklarını da kara kara düşünüyorlar. E, arazi sahipleri de bu işin maddi yükü var. Nasıl yapacaklarını düşünüyorlar. E, nasıl yapacaklar? Bir şekilde yapılacak ama ne zaman yapılacak? Bir an önce olması lazım. Oradaki e, sağlıklı bir çevrede bölgedeki insanların e, anayasal güvence olan sağlıklı bir çevredeki yaşam hakkında bir an önce kavuşmaları lazım. Bunu val biz e, gazete habercileri olarak bunu e, haberlerimizle takip etmeye çalışacağız. Hepimize e, kamu, kamu da e, düşen görevler var. Bize gö düşen görev bu. E, siz hukukçulara da idari anlamda idari denetimler, görevler kimlerin yerine getirip getirmediği ve hukuki süreç anlamında sizlerin de çok büyük görünürü var. Teşekkür ediyorsunuz. Ben de size bu anlamda teşekkür ediyorum. Hakikaten bunu e, hep birlikte takip etmemiz gerekiyor. Ortada bir sorun var ve bu sorunun çözülmesi lazım. Ee, evet. Bu anlamda ben e, tekrar teşekkür ediyorum size. Varsa söylemek istediğiniz e, son bir söz alalım ondan sonra devam tamam. edelim. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, son sözüm aslında Gazemir'deki bu atıkların temizlenmesi, bertarafı bizim için, hepimiz için bu işle ilgili olan toplum kesimleri, kişiler için ve Türkiye'deki atık yönetimi açısından da İdare aslında ciddi bir deneyim olacak. Eğer bu deneyimi biz başarıyla e, gerçekleştirebilsek, başarıyla e, sonuç alabilirsek... E, ...daha önce bu atıkların hı. girişindeki hukuksuzlar, suçlar falan bir yana ona ilişkin soruşturma dava devam edecektir. Ama hı hı. bundan sonrası için bir örnek oluşturacaktır. Gerek diğer santrallara karşı yürütülen mücadele için ciddi bir örnek olacak... Gerekse e, tehlikeli atık yönetiminin atık yönetimi açısından ciddi bir e, deneyim olacak. Peki. Böyle bakmak gerekiyor. İhmal etmeden sizin de söylediğiniz gibi e, çok da geç kalmadan bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Peki. Biz e, takipçisiyiz zaten İzmir'de yaşıyoruz. Bu konu bizim e, yaşamsal bir sorunumuz diye bakıyoruz. E, duyarlı olan herkes de sizlerle. E, gerek e, yurt içinden gerek yurt dışından dayanışacağımız herkeste dayanışmayabiliriz. Peki. E, Sayın Cang'ı Peki çok de. teşekkür ediyorum. E, biliyorum ki bu uzun yıllardır evet. devam ediyorsunuz. Takibe ve takipte olacaksınız. Hep birlikte e, izleyip göreceğiz bakalım neler oluyor. Şimdi e, değerli dinleyicilerimiz e, bence Türkiye'deki en büyük meselelerin başında e, nükleer ve bir diğer çevre sorunu da e, hidroelektrik santraller var. Ee, hakikaten e, yurdun dört bir tarafında akan her derenin üzerine hidrolik santraller yapılmak isteniyor. Bu anlamda açılan yine davalar var. Kazanılan e, bir takım e, kazanımlar var. E, daha durduruluyor inşaatlar problemli olanlar. Ancak e, bir E, yargı tanımazlık var ortada. Şimdi bunların e, Karadeniz'deki son örneklerini göreceğiz. Bunun içinde e, kısa bir müzik arasından sonra yeni bir bağlantımız olacak. Yine bir çevre hukukçusu Alptekin Ocak'la birlikte olacağız. Az sonra görüşmek dileğiyle. σε κουρελί στη πορδελό κοινωνία ξεκουλάς και την ψυχή σου για την υπεραθωνία Στην καρδιά σου βάλαν φρένα To meneerloos su bèrnit dizzaman kia ja, Chiljadens, s'an eesena Tha m'ia brisa Kipnev mo kipnev mo no konea si K' afti, Ρομπότ, ανθρωπομήχανση και ξύπνο, πνεύμα, τύπνος και χρήσω, μένω χάμπη. με ένα μπαταρή, να εκτελείς εργασία με σούπερ, ενημέρωση, τροφή και διασκέδαση θα πλέχεις εφούδια. Lees het meestal met pariah. Nu εκτελείς het graag. super inmenging. Trof je die SQL aan het doen. Ik vol God силь, maar ik met mijn mev hoe ko especially. Ze schanslijn die aan We zijn om dit, om altijd een타 vềw 38 Input transcript: Steen procenten bepaaltijd. De ψυχή moet zijn, mijn laat het wel de Ρομπότ ανθρωπομήχανση και ξύπνω πνεύμα την Δεν θέλω να τη βαίνω Ξέρνω την μπαταρία Δεν εκτελώ εργασία Δεν θέλω ενημέρωση, τροφή και διασκέδαση Μουστάρω ελευθερία Terno, de pandaria. De en scheda, ...ekonomi ekoloji programındasınız. Ben Serkan Hocak. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, birinci bölümde Türkiye'nin en büyük çevre sorunlarından biri olan nükleer santralleri konuştuk. Şimdi diğer bir büyük mesele olan hidroelektrik santrallerle ilgili e, bir bağlantımız olacak. E, çevre hukukuyla ilgili e, bu konuda uzun süredir... E, Çevreyle alakalı davalara müdahil olan, dava dilekçeleri hazırlayan Alptekin Ocak var telefon attığımızda. Alptekin özellikle Karadeniz bölgesindeki hidroelektrik santraller çünkü orada çok yoğun su potansiyelinden dolayı oradaki davalarla ilgi görünüyor. Orayla ilgili bir takım yeni gelişmeler var. Alptekin attı mısın? Günaydın. Evet merhabalar. Merhaba. Yayınlar, Teşekkür ederim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Son dönemde e, biliyoruz ki 2006-2007'den sonra bir su kullanım hakkı anlaşması çıkarıldı. Ve 49 yıllığında bütün derelerimiz e, neredeyse kiralandı. Yani verildi e, özel işletmelere. Şimdi bütün derelere e, en ufak bir akarsu kalmacısına her yere... Hatta geçen seninle de konuşmuştuk. Bir çok güzel bir şelaleye dahi hidroelektrik santral yapmayı planlıyorlar. Biz son dönemi çok kısa bir toparlayalım. Ondan sonra asıl sormak istediğim yargı tanımazlık konusu var. Neler oluyor? Senden bir dinleyelim. Hiç şunları söyleyebilirim. Yani aslında 90'ların ortalarından itibaren başlayan bir süreç bu. Türkiye'nin verili Hidrolik potansiyelinin tırnak içinde kullanılması, değerlendirilmesi, suların boşa atmaması niyetiyle. Tabii burada şöyle bir şey özellikle başta dikkat çekmek lazım. E, kamu kurumlarının bu konuda e, sorumlu kamu kurumlarının korumaya dair herhangi bir politikası yok. E, mesela baktığınızda Milli Parklar Doğa Koruma Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir, hiçbir bölgede e, oradaki... Ee, doğal kaynakların varlıkların niteliklerine dair bir envanter çalışması yok ortada. Dolayısıyla <gülüyor> e, işte milli park tabiat alanı, sit alanı vesaire bu tarz alanlar o kadar az ki örneğin. Ee, yani 90'ların ortalarında başlayan süreçle beraber aslında özel firmaların teşvikiyle bir yandan aslında kamu <gülüyor> politikasının da özel firmaların teşvikiyle uçurmaların hepsi gittiler böyle ellerinde çantalar bir takım dereler buldular. Ve yani bu bu işin başta e, herhangi bir koruma ve kullanma dengesi olmaksızın e, bu işe başlanıldığı için şu anda e, söyleyebilirim ki bir iki tane haricinde bütün Karadeniz bölgesinde örneğin hidrolik potansiyeli fazla olduğunu söyledin. E, yani hidroelektrik santral yapılmayan e, ve planlanmamış hiçbir dere yok. Üstelik onlarca var yani 60-70 kilometrede 10-12 tane hessin, 15 tane hessin planlandığını görüyoruz. Ee, şey yani karşı karşıya olduğumuz ekolojik krizi daha da derinleştirecek bir şey aslında bu. Ee, bir yandan da yani temiz suya erişim, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama e, olanaklarından insanları E, Tabii anayasa, anayasal bir güvencemiz ama mahrum kalıyoruz maalesef. Bir de bu mahrumiyetten dolayı başvurduğumuz zaman hayır siz oradaki varsa bir suç bundan direkt etkilenmiyorsunuz diye e, başvurular da kabul olmuyor bildiğim kadarıyla. Neyse ki bu biraz kırılmaya başlandı. Artık normal vatandaşlar da herhangi bir çevre suçu işlendiğinde oradaki ceza davalarına müdahale olabiliyorlar. E, şunu sormak istiyorum... E, Bildiğim kadarıyla geçen günlerde e, Alakır'da benzer bir durum oldu. E, Artvin Arhavi'de benzer bir durum oldu. İnsanlar artık şununla mücadele etmeye başladı. Bir takım e, kazanımlar elde ediyorlar hukuki ve ama bunları idari anlamda bir, e, bir durdurma alıyorlar ve durmuyor inşaatlar. Ve bununla ilgili kampanyalar başlatmaya başladı. Bu nasıl oluyor ve bu nasıl aşılacak? Ya işte ör, bir örnek verelim mesela son son kampanya... İşte Fatsa'nın Bolaman Vadisi'nde yapılması planlanan denize en yakın bir hes olarak planlanan Atilla Regresöy'e sı vardı. Ee, senin de hani ekoloji mavisi olarak yakından takip ettiğini bir hı hı. E, projeydi bu zaten. Hı hı. E, Atilla Regresöy'ünde örneğin çevresel etk değerlendirme raporunun iptali davası o idare mahkemesi iptal kararı verdi. Hı hı. E, yani bu projeler çet olmaksızın, sizin, rapor olmaksızın sürdürülemeyecek projeler. Hı hı. Bunun dışında Danıştay İdare Danıştay 6. Dairesi Regülatör için özel arazilerden denk yerlerin kamulaştırma işlemini iptal etti. Hı hı. Yürütmeyi durdurma kararı verdi önce. Sonra yürütmeyi durdurma kararı devam ederken e, faaliyeti ilişkin yeniden bakanla kurulu kamulaştırma hı hı. kararı aldı. Anladım. İlk kamulaştırma kararı bu arada iptal edildi. İkincisini de yürütülmesi durdurulmuştur. Mesela o arada e, çevreye karşı suçlar özellikle ceza hukuku bakımından soruşturulması önemli. Biz onu işletmeye çalışıyoruz. Hafriyatları dereye takana döktüklerinden dolayı. Fasra Suç Ceza Mahkemesi 5 hapis cezası verdi şirketin e, yetkilisine. Anladım. E, bunlara rağmen bu projeye devam ettirilmeye çalışılıyor. Ve Zaten, tabii şunu söylemek lazım. Çevresindeki etki değerlendirme raporlarına karşı dava açtılar. Ama o arada firma her, projede küçük bir değişiklik yaparak revize ettim ben projeyi diye. Revize Ve bir takım alıyor. Bir takım Ali Cengiz Ve, oyunları ya da yapılıyor. Mahkeme kararları genelde doyanıyor. uygulanıyor. Hı -hı. Mahkeme kararları uygulanmıyor değil. Sadece yasanın arkasından dolanılıyor. Ve idareler örneğin yargıya taşınmış bir çevresi Hı. değerlendirme raporuyla ilgili olarak hemen yargı süreci devam ederken e, firmanın başvurusunu yeniden kabul ediyor ve ona yeniden çevirip raporu hazırladık. Peki hazır Adil hazır hazır. Tekin e, araya girmek zorundayım. Süremizin de sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyorum. Aslında çok değerli bilgiler veriyordun. E, bir kısmını verebildin ama çok teşekkürler. Şunu söyleyeyim bir, bir toparlamamız da gerekiyor. Ee, hakikaten kamuoyunda hepimize bir takım görevler düşüyor. Yani bu çevre meselelerinin en önemli kısmı e, fikri takip. Bir, bir anlamda biz haberciler olarak haber anlamında takip edeceğiz. Sizler de e, hukuki anlamda e, bunun hukuki sürecini takip ediyorsunuz. E, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yoksa e, hakikaten Doğan'ın hakkı hunharca e, insanların elinden alınıyor. Hepimizin sağlıklı bir... Çevrede yaşamaya hakkımız var ve bunu yapabilmek için elimizden her iki tarafta her toplumun sivil toplum örgütleri de dahil hep bütün kesimler e, bunun için canla başla uğraşacağız. Peki e, bugün için çok teşekkür ediyorum e, dinleyicilerimize de haftaya tekrar görüşünceye diliyerek e, iyi günler diliyorum. Ekonomi ekoloji